Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu vesselamu ala esrefil enbiya ve'l murselin. Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men tabi'ahum bi ihsan ila yavmid din amma ba'd. Kardeşlerim geçen hafta İslam'ın Beş Erkanından ikincisi olan şehadeteyne. iki şehadet. La ilahe illallah şehadeti ve Muhammedur Resulullah şehadeti. Buna başlamıştık. Birinci kısmını bitirdik. La ilahe illallah şehadeti. Müellif Rahmihullah'ın zikrettiği delille birlikte tefsirini gördük, işledik. La ilahillallah'nın manasını, tefsirini, anlamını ve Müellif'in zikrettiği delili gördük, işledik. İkinci kısmı kalmıştı. Muhammedur Rasulullah şahadeti. La ilah illallah şahadeti ve Muhammedur Rasulullah şahadeti tek bir rükün. İslamın birinci rüknü iki parçadan oluşuyor. Birincisi la ilah illallah kısmı. La İlahe İllallah Şehadeti ikincisi Muhammedur Resulullah Şehadeti Biz Türkçe'de Kelime-i Şehadet diyoruz La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah Aslında Kelime-i Şehadeteyn'dir Yani iki şehadettir İki tane şehadet söz konusu Ve bir kişinin Müslüman kabul edilebilmesi için Bir kişinin İslam dinine girebilmesi için Sadece la ilahe illallah'a şahadette bulunması yeterli değildir. Muhammedur Resulullah'a da şahadette bulunması gerekir. Muhammedur Resulullah'a şahadette bulunmadıkça hiç kimse Müslüman değildir. Hatta eski peygamberlerden birinin getirdiği sahih şekliyle dinine tabi olsa bile çünkü eski peygamberlere tabi olmak Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de iman etmeyi gerektirir. Bir kişi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etmedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine şehadette bulunmadıkça o kişi cehennem ehlindendir. O kişi Müslüman değildir. Evet diyor ki müellifimiz rahmetullahi aleyh ve delilü şehadeti An Muhammed Rəsulullah Muhammedin Muhammed Rəsulullah şehadetinin delili. Yani Muhammed Allah'ın Resulüdür şeklindeki şehadetin delili, Kavluhu Teala Yüce Allah'ın şu buyruğudur: Laqadca akum muhakkak ki, andolsun ki, laqad andolsun ki, muhakkak ki ekum size geldi Rasulun bir Resul geldi kimdir o Resul? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir Resul ki Resulüm min enfusikum sizin kendinizden içinizden sizin cinsinizden sizin gibi beşer sizin cinsinizden sizin içinizden sizin aranızdan sizden biri olarak size yabancı değil size uzak değil sizin cinsinizden hem beşer olması itibariyle hem Arap olması itibariyle hem Kureyşli olması itibariyle sizin cinsinizden bütün insanlığa hitap olarak alındığı zaman ey insan ey insanoğlu size sizin cinsinizden bir insan bir beşer olan bir Resul geldi. Resulüm min enfusikum. Sizin nefsinizden, sizin içinizden, sizden olan bir Resul geldi. Azizun aleyhi. Azizun burada ağır anlamına geliyor. Azizun aleyhi ona ağır gelir. Ma anittum size ağır gelen, size yük olan size meşakkat olan şeyler yani toplu mana size yük olan size meşakkat olan şeyler ona ağır gelir sizin zorlu, zorluğa uğramanız sizin zorluğa düşmeniz sizin herhangi bir meşakkate düşmeniz ona ağır gelir o sizi çok düşündüğü için sizi çok önemsediği için, size çok merhamet ettiği, size çok şefkat ettiği için, herhangi bir hususta, meşakkate uğramanız, herhangi bir hususta zorluğa, düçar olmanız, ona ağır gelir. Öyle bir Resul. Sonra, Harisun Aleykum. Harisun, Haristir, yani hırslıdır. Harisun aleykum, üzerinize hırslıdır. Yani sizin üzerinizde titrer. Size önem verir. Size ehemmiyet gösterir. Sizin faydanız için ve zararlara uğramamanız için sizi düşünür, sizin halinizden etkilenir, sizin üzerinizde titrer, faydalarınızı düşünür, zarara uğramamanızı ister. Harisun aleyküm, sizin üzerinize çok düşkündür. Bil müminine raufur rahim ve müminlere karşı rauf ve rahimdir. Rauf yani şefkatli, rahim yani merhametlidir. Sonra diyor ki müellifimiz bu müellif rahmetullahi aleyh burayı biz geçen hafta okumuştuk. Kardeşlerimizden de birkaçı okudu. Müellif rahimehullah Muhammedur Resulullah şahadetinin delili olarak bunu zikretti. Muhammedur Resulullah şahadetinin Kur'an-ı Kerim'de sayılamayacak kadar çok delilleri var. Bizim müellifimiz de Salahasetul Usul kitabında çoğunlukla delilleri Kur'an-ı Kerim'den zikretmeye gayret ediyor. Dikkat ettiniz mi buna? Evet. Yani, Hadis-i Şeriflerden daha çok, Delilleri Kur'an-ı Kerim'den zikretmeye gayret ediyor. Çünkü kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim, Bütün Müslümanların ulaşması, Elde etmesi, Ezberlemesi, Hafızasında tutması açısından, Daha kolaydır. Ve, Müellif Rahmetullahi Aleyhinde, Bu Risaledeki maksadı, akidenin temelini kolaylaştırılmış bir uslu bile insanlara öğretmektir. Onun için Kur'an-ı Kerim'den zikrediyor. Kur'an-ı Kerim içinde de aynı hususu gösteren pek çok delil olmasına rağmen Risalesini muhtasar tutabilmek için tek bir delil veya iki delil zikrediyor. Burada müellifimiz Rahmetullahi Aleyh Kur'an-ı Kerim'de Muhammedur Resulullah şehadetinin delilleri içinden özellikle bu ayeti geç, seçti. Burada Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in risaletinin delili ne? Laqad rasulun. İşte bu buyruk Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in risaletinin delilidir. Çünkü bize gelen resul Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Bu ayette Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in resulüyünün, nebiliğinin, peygamberliğinin delilidir. Muhammedur Resulullah şahadetinin delilidir. Bunun dışında başka ayetler de var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin delili olan Yüce Allah azze ve celle'nin Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği mesela Yüce Allah azze ve celle buyuruyor Muhammedun Resulullah vellezine ma'ahu ile ahiril ayet. Muhammedur Resulullah Muhammed Allah'ın Resulüdür. Bu ayeti kerimede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin delilidir. Yine yüce Allah azze ve celle buyuruyor. Kul ya eyühan nas de ki ey insanlar inni Rasulullahi ileykum cemiyan". Ben sizin tamamınıza tümünüze birden gönderilmiş inni Rasulullah". ben sizin tümünüze birden gönderilmiş Allah'ın resulüyüm. Bu da başka bir delili. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin yani <gülüyor> dinimizi delilleriyle biliyoruz ya delil Allah'ın kitabından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden olur yahut akli ve nazari deliller olur. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin şer'i delillerini zikrediyoruz. Ama müellifimiz rahmetullahi aleyh bu ayetler içerisinde Özellikle bu ayeti zikretti. Mesela başka bir ayet daha var. Yüce Allah azze ve celle buyuruyor. Ma kana Muhammedun eba ahadin min ricalikum ve lakin Rasulullah. Ma kana Muhammed Muhammed eba ahadin min ricalikum. Sizin adamlarınızdan birisinin babası değil. Bu biliyorsunuz kim hakkında indi bu ayet? Zeyd bin Harise. Evet. Ona ne diyorlardı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kölesi olduğu için ve Peygamber aleyhisselam onu azat edip evlatlığı olarak ilan ettiği için biliyorsunuz evlatlık o zaman men edilmemişti. Yüce Allah azze ve celle tarafından. İnsanlar onun hakkında diyorlardı ki Zeyd ibnu Muhammed. Zeyd ibn Muhammed, Muhammed'in oğlu Zeyd diyorlardı. İşte bu ayet ikerime ile insanların Zeyd ibn Hariseye, Zeyd bin Hariseye Zeyd ibn Muhammed demeleri yasaklandı ve evlatlık kaldırıldı. Ma kana Muhammedun eba ahadin mir ricalikum Muhammed sizin adamlarınızdan herhangi birisinin babası değildir. Burası bizim şahit olan kısmımız değil şurası. Walakin Allah ancak o Allah'ın resulüdür ve khatemin nebiyin ve peygamberlerin sonuncusudur. İşte bu ayet-i kerimelerin tümü Muhammedur Resulullah şahadetinin delillerindendir. Bunun dışında da başka ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de var, hadis-i var. Fakat müellif rahmetullahi aleyh hususen bu ayet-i kerimeyi seçti. Allah en iyisini bilir. Müellif rahmetullahi aleyhim bu ayeti kerimeyi seçmesindeki hikmet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgisine kalpleri sevk etmek istemesidir. Çünkü ayet-i kerimede peygamberimizin risaletine delil olduğu gibi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize karşı düşkünlüğünün de anlatımı var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize karşı merhametinin ve şefkatinin de anlatımı var. Siz, size karşı şefkatli, merhametli, gayet düşkün olan, sizin üzerinize titreyen birisini sevmez misiniz? Kalp öyle bir yaratılışla yaratılmıştır ki kardeşlerim, kendisini seveni sever, kendisine ihsan edeni sever, kendisine iyilikte bulunanı sever, Kendisine sevgi sunana o da sevgi sunar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de Allahu Teala tarafından burada haber verilen vasfı ne? Allah azze ve celle sözü en doğru olandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında hak olan haberi veriyor. Buyuruyor ki Muhammed içinizden bir rasuldür sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin üzerinize çok düşkündür. Haris'tir. Herhangi bir zorluğa, meşakkate uğramanız ona ağır gelir. İstemez. Üstünüzde hiçbir zorluk olsun, meşakkat olsun, darlık olsun, sıkıntı olsun istemez. Dünyevi ve uhrevi, dini ve dünyevi hiçbir hususta sizin zorluğa uğramanızı istemez. Sizin için hep kolaylık ister. Sizin için hep fayda ister, hiç zarar istemez. Sizin hep iyiliğinizi düşünür sizin üzerinize titrer. Size çok düşkündür. Harisun aleykum size çok düşkündür demek. Ve müminlere karşı rauf'tur çok şefkatlidir. Ve rahimdir çok merhametlidir. Bu ayet-i kerimede, bu ayet-i kerimeyi okuyan bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kıymetini, değerini bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgisi ziyadeleşir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kalbinde bambaşka bir yere oturtturur. Muhtemelen müellif rahmetullahi aleyhde de birçok ayet içerisinde özellikle Müslümanın kalbini Peygamber aleyhissalatu vesselama daha fazla yönlendirsin diye bu ayeti kerimeyi zikretmeyi münasip gördü, münasip buldu. Daha sonra müellif rahmetullahi aleyh diyor ki bir de kardeşlerim bu kısma geçmeden önce biliyorsunuz deliller akli deliller nakli deliller ya da nazari deliller sem'i deliller olarak ikiye ayrılır. Yani delil dediğimiz zaman bir ne delil vardır? Sem'i delil. Buna aynı zamanda ne denilir? Nakli delil. Sem'i delil ne demek? İşitme yoluyla elde edilen delil. Bununla kasıt ne? Yüce Allah Azza ve Celle'nin vahyiyle ortaya konulan delillere sem'i deliller denilir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kitabı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti Hangi türde birer delildir? Sem'i delil. Ha, Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde akli deliller vardır. Kur'an-ı Kerim'de akli deliller kullanılmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde istidlal, delil olarak akli deliller kullanılmıştır. O başka. Ama kitap ve sünnetten gelen delillere ne denilir? Sem'i deliller. Aynı zamanda ne denilir? Nakli deliller. Evet peki diğeri delillerin diğer kısmı akli nazari deliller. Akli deliller neden akletme yoluyla elde edildiği için nazari deliller ne demek? Nazar demek incelemek incelemek demektir. Nazar kardeşlerim iyice bakmaya inceleyerek ve tefekkür ederek bakmaya denilir. Aynı zamanda nazar ne demek? İncelemek, araştırmak, tetkik etmek demektir. Nazari delil denilmesinin sebebi budur. Yani insan o delile hangi yöntemle ulaşır? İnceleyerek ulaşır. Tefekkür yoluyla ulaşır. Aklını çalıştırarak, ölçerek, biçerek ulaşır. Onun için ona nazari delil denildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin pek çok delili var. Hem nakli deliller var, biraz önce okuduğumuz ayetler, sem'i deliller, hem de hem o sem'i delillerin delalet ettiği, hem de araştırarak, düşünerek ortaya çıkartabileceğimiz pek çok nazari, akli deliller var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmi olması ümmi olmasına rağmen eşsiz ve benzersiz Arab'ın hatta bütün insanlığın bir benzerini getiremeyeceği bir kitap getirmesi ve okuması onun risaletinin hüccetlerinden birisidir. İşte bu nazari bir delildir. Kişi düşündüğü zaman hiç okuma yazma bilmeyen, herhangi bir kimsenin yanında ders almayan, hiçbir dünya milletinin kültürüyle tanışmayan bir insan nasıl oluyor da insanların tümü bir araya gelse bir benzerini oluşturamayacakları bir kitabı söyleyi veriyor. İşte bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin nazari delillerinden birisidir. Akli delillerinden birisidir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiç yalan söylemediğinin tarihi tevatürle bilinmiş olması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinin tarihi tevatürle bilinmiş olması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakının tarihi tevatürle bilinmiş olması hepsi nazari ve akli deliller sınıfına girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından teyit edilmesi, tasdiklenmesi ve Allah Azze ve Celle hakkında ben onun Resulüyüm, o bana vahy ediyor o benim aracılığımla size şunu emrediyor dediği halde Yüce Allah hakkında ona azap değil teyit azap değil teyit destek olunması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinin delillerinden birisidir. Nitekim Yüce Allah azze ve celle ne buyuruyor? And olsun ki o bizim adımıza bir söz uyduracak olsaydı biz onu yakalayıverirdik. Bunların hepsi akli deliller. Kitaplarda değişik pek çok akli, nazari deliller zikredilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine dair. Bunun dışında geçmiş kitaplarda nakli deliller var. Yani Tevrat'ta, İncil'de. Biliyorsunuz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin açık zikri var. Açık anlatımı var. Bunlar da geçmiş kitaplardan gelen geçmiş peygamberlerden gelen nakli ve sem'i delillerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin nubuvvetinin ve risaletinin ispatıyla ilgili hususi kitaplar yazmışlardır Müslüman alimler. Özel kitaplar yazmışlardır. Bu özel kitaplarda peygamberimizin Nübuvvetinin ve risaletinin delillerini, mucizelerini, onun peygamberliğine delalet eden hususları sayıp dökmüşlerdir. Ve cilt cilt kitaplar oluşmuştur sadece bu konuda. Sadece bu konuda. <gülüyor> Mucizeler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinin delillerinden birisidir. Daha sonra müellifimiz rahmetullahi aleyh diyor ki, Daha sonra müellifimiz rahmetullahi aleyh diyor ki ve ma'na delilini öğrendik şimdi. Ve ma'na şehadeti enne Muhammeden Resulullah Muhammedun Resulullah şahadetinin anlamı ise nedir anlamı? Yani Muhammed Resulullah ne demek? Ne demek? Ben Muhammedur Resulullah diyerek ne demiş neyi kabul etmiş neye boyu neymiş neyi söylemiş oluyorum Muhammed'i Allah'ın Resulü kabul etmem ne anlama geliyor öyle ya bu sadece kuru bir ikrardan mı ibaret Muhammed Allah'ın Resulüdür sonra bunun sana yüklediği bir yükümlülük var mı bunun sana yüklediği bir görev var mı? Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulü kabul etmen ne demektir? Neyi kabul etmiş oldun? Hangi yükümlülüğün? Hangi görevin altına girmiş oldun? İşte müellif rahmetullahi aleyh bunu açıklıyor. Ve mana şehadeti enne Muhammedur Resulullah Muhammedur Resulullah şahadetinin anlamı ise taatuhu Fiima emrettiği hususlarda ona itaat etmektir. Taatuhu fiima emara. Yüce Allah Azza Ve Celle Kur'an-ı Kerim'de sayılamayacak kadar çok yerde <gülüyor> kendisine itaati kendisine itaat ile Resulüne itaati bir arada zikretmiştir. Kendisine itaat ile Resulüne itaati bir arada zikretmiştir. اَتِيُوا ve وَاَتِيُوا Rasul. Kendisine itaati emrettiği gibi Resulüne de itaati emretmiştir. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de sayılamayacak kadar çok buyruk var. Demek ki Muhammedur Resulullah şahadetinin anlamı bir. taatuhu فِي مَا Emrettiği hususlarda ona itaat etmek. Yani sen Muhammedur Resulullah dediğin zaman onun emirlerine itaat etmeyi kabul etmiş. Onun emirlerine uymayı kabullenmiş oluyorsun. Muhammedur Resulullah kuru bir telaffuzdan ibaret değildir. Muhammed'i Resul kabul etmek demek onu itaat mercii olarak kabul etmek, onu itaat merci olarak görmek demektir. Yüce Allah Azze ve Celle Nisa suresinde buyuruyor. Biz her ne kadar Rasul gönderdikse her ne zaman Rasul göndermişsek mutlaka ona itaat edilsin diye göndermişizdir. Bütün peygamberlerinde kavimlerine daveti bu şekildedir. Yüce Allah Azze ve Celle'yi uluhiyette tevhid etmeye davet ettikleri gibi Rasuller kendilerine itaat etmeye de davet etmişlerdir. Kendilerini Nuh Aleyhisselam'ın Şuayb Aleyhisselam'ın diğerlerinin tamamının kıssalarında geçen <gülüyor> husus budur sizin Allah'tan başka bir ilahınız yoktur ve bana itaat edin bana itaat edin eğer sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğunu kabul ediyorsan işte bunu kabullenmiş oluyoruz. itaat merci odur ben ona itaat edeceğim onu itaat merci olarak görüyorum ona itaat etmem gerekir. Bunu kabullenmiş, buna boyun eğmiş oluyorsun. Yoksa Muhammedur Resulullah kuru kuruya bir telaffuzdan ibaret değil. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu de ve gir cennete. Bundan ibaret değil. La ilahe illallah demenin gerekleri var. Muhammedur Resulullah demenin de muktazası ve gerekleri var. Bir anlamı var. Muhammedur Resulullah şehadetinin anlamı Muhammed Allah'ın Rasulüdür deyip sonra aldırmamak, sonra yüz çevirmek, sonra dilediğin gibi yaşamak, sonra onu hiç kale almamak, sonra onun hiçbir buyruğunu kale almamak değil. Muhammedur Resulullah dediğin zaman onu itaat merci olarak kabul etmiş ve görmüş oluyoruz Budur Muhammedur Resulullah şehadetinin anlamı. Muhammed Allah'ın Resulü'dür. İyi de Resulü ise Resulü. Bana ne? Bana ne? Yani bana ne yüklüyor bu? Ha? Sen bunu kabul ettiğin zaman, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğunu kabul ettiğin zaman, ona itaati kabullenmiş olursun. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, onu itaat mercii olarak benimsemek ve kabul etmektir. Kim onu itaat merci olarak görmüyor, benimsemiyor, kabul etmiyorsa, onun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletine şehadeti sahih değildir. Geçerli değildir. Onu itaat merci olarak görmüyorsa, onu itaat merci olarak benimsemiyor ve kabul etmiyorsa, Muhammedur Resulullah demesinin bir anlamı yoktur. Muhammedur Resulullah demek o 1400 sene önce gelen bir peygamberdi, doğru sözlüydü, tamam kabul ediyorum demekten ibaret değil. Onu itaat merci olarak bilip kabulleneceksin. Ta'atuhu fîmâ amara. Emrettiği hususlarda itaat edeceksin. İtaat etmemek kusurdur. İtaat etmemek suçtur, günahtır. İtaat etmemenin cinsine göre değişir. Ona tevhid hususunda, iman hususunda itaat etmezsen bu küfürdür. Bu itaatsizlik kafirliktir. Eğer ona tevhid ve imanın altında kalan ve terki küfür olmayan hususlarda itaatsizlik gösterirsen bu da günahtır vacipler hususunda ona itaatsizlik gösterirsen bu günahtır, suçtur. Fakat eğer onu itaat mercii olarak benimsemez ve görmez isen sen Muhammedur Resulullah'a şehadet etmedin demektir. Muhammedur Resulullah şehadetin geçersiz demektir senin. Taatuhu fima amara bir, iki, ve tasdikuhu ma akhbâra. Haber verdiği hususlarda onu tasdik etmektir. Muhammedur Resulullah şahadetinin anlamı bu. Allah en iyisini bilir. Eğer tabi selâfetül usulün pek çok e, yazımları var nüskaları var. Şeyh Rahmetullahi Aleyhi'nin kaleminden çıkmış. Ve buna benzer başka risaleler de var. Onlara da bakmak lazım. Hangi sırayla zikrediyor? Müellif Rahmetullahi aleyh. biz şimdi bu nüskayı esas alarak konuşuyoruz. Müellif Rahmetullahi Aleyhi, eğer tasdikuhu fîmâ akbar verdiği haberleri tasdik etmeyi önceleseydi daha iyi olurdu. Çünkü Resulün risaletine şehadet etmenin öncelikli ve birinci anlamı yani Muhammed'i Allah'ın Resulü olarak kabul etmenin öncelikli birinci anlamı onu Allah'tan haber getiren Allah'ın mesajını ulaştıran kişi olarak kalpte hiçbir şek ve şüphe duymadan tasdik etmek demektir. Ve verdiği haberleri tasdik etmek her şeyin başındadır. Zaten nebi ne demektir? Haber veren demektir. Nebi haber getiren demektir. Biliyorsunuz biz her ne hikmetse dini kavramlarımızı Farisilerden almışız. Her ne hikmetse dinin kaynağı Arapça olduğu halde Arapçadan almamışız. E, Türkçülük yapıp da Türkçe isim de takmamışız. Ama Farisilerden almışız. Allahu alem bis sabah. Bunun tarihi seyri nasıl olduysa Türkler Farsçadan almışlar. Namaz Farsça. Oruç Farsça. Hepsi abdest Farsça. Ee, peygamber de Farsça. Peygam haber demektir. Ber haber getiren adam demektir. Elçi yani. Elçi. Peygamber Nebi demektir. Nebinin tam karşılığı. Biz şimdi peygamber demiyoruz da peygamber diyoruz böyle kibarlaştırmışız peygamber nebi haber getiren demektir Muhammedur Resulullah'ın da öncelikli anlamı nedir onun Allah azza ve Celle'nin vahyini ulaştırmakla memur elçi olduğunu kalpten hiçbir şek ve şüphe duymadan tasdik etmek evet ikincisi bu üçüncüsü sonra hepsini zikredeyim sonra tekrar açıklayacağım ve tina bu maneha anhu ve zacar <gülüyor> neyettiği hususlardan uzak durmak ve sakınmaktır ve Allahü aleyhisselam Allahu illa bimaşera ve Allah'a ancak onun gösterdiği, onun teşri buyurduğu yani yeni söyleyişle onun yasalaştırdığı onun belirlediği şeylerle ibadet etmek onun bildirdiği, onun belirlediği şeylerle ibadet etmek şimdi Muhammedur Resulullah şehadetinin anlamı kaç madde oldu? yok, dört dört madde oldu bir. Kendi, kendi sıramızla sıralayacak olursak. Bir. Verdiği haberleri tasdik etmek. Bu en başta gelir kardeşlerim. Bunun içeriğine ne giriyor? En başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ben Allah'ın Resulüyüm sözünde tasdik edersiniz. Biz ona en başta bu sözünde tasdik ederiz. Ben Allah'ın Resulüyüm. Sonra bize bu Allah'ın kitabıdır diyerek bir kitap getirmiştir. Okumuştur. Elhamdülillahi Rabbil Aleminen Rahmanin Rahim Malik Yevmiddin. Fatiha suresi, Bakara suresi, Ali İmran suresi, Nisa suresi vesaire 114 sureden oluşan Kur'an'ı getirmiştir. Ben Allah'ın Resulüyüm dedikten sonra bize bu Allah'ın kitabıdır demiştir. Bu nedir? Bir haber. İşte bu haberde onu tasdik edeceğiz. O diyorsa bu Allah'ın kitabıdır. Evet bu Allah'ın kitabıdır. Sonra bize ne demiştir? Allah şunu emretti. Allah şunu yasakladı. Namazı şöyle emretti. Orucu şöyle emretti. Şunu şöyle yapmanız gerekir. Bunu böyle yapmanız gerekir. Bütün haber verdiği hususlarda onu tasdik etmek. Muhammedur Resulullah bu demektir. Her kim haber verdiği hususlarda onu yalanlar ise... O kişi Muhammedur Resulullah şehadetini inkar etmiş olur. O kişinin Muhammedur Resulullah demesinin herhangi bir anlamı yoktur. Herhangi bir hususun Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunu inkar etmek farklı bir şey. Yani bir kişi derse ki bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. O kişi kafir olmaz. O kişi kafir olmaz. Neyi iddia ediyor? Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. Fakat bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylemiştir ama yanlıştır derse, hatadır derse, yalandır derse o kişi kafir olur. Muhammedur Resulullah şehadeti geçersizdir. Muhammedur Resulullah'a şahadet ediyorsa bile. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği haberlerden herhangi birisini reddeden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yalanlamış olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine şehadeti geçersizdir. Kur'an-ı Kerim mütevatir olduğu için Kur'an-ı Kerim hususunda Peygamber sallallahu aleyhi ve tasdik etmeyen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu tasdik etmeyen, bu haberde verdiği bu haberde Peygamberi tasdik etmeyen kafir olur. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden tevatürle sabit olan şeyi yalanlayan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yalanlamış olur ve Muhammedur Resulullah şehadeti boşa gider. O kişi Muhammedur Resulullah'a şahadette bulunmamıştır. Verdiği haberleri tasdik etmek kısmına geçmişle ilgili verdiği haberler de girer. Geçmiş peygamberlerin kıssaları ile ilgili getirdiği haberler aynı zamanda gelecekle ilgili verdiği haberlerde girer. Allah'ın isim ve sıfatları ile ilgili verdiği haberleri tasdik etmek de buna dahildir. Yüce Allah Azze ve fiilleri fiilleriyle ilgili verdiği haberleri tasdik etmek de buna dahildir. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Yüce Allah hakkında verdiği haberlerde tasdik etmeyen Muhammedur Resulullah şehadetinde yalancı duruma düşer. Gayba dair verdiği haberlerde, ahirete dair verdiği haberlerde, kıyamet alametlerine dair verdiği haberlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik etmeyen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yalanlamış olur. Şimdi, biliyorsunuz bazı küfür fırkaları çıktı. Bunlara dünyada genellikle kendilerine ehlül Kur'an denildiği için dünyada bunların bilinen yaygın isimleri Kurani Yun'dur. Kurani Yun, kendilerine ehli Kur'an dedikleri için Türkiye'de de mealciler diye biliniyor bunlar. Bunlar da sınıf sınıf, çeşit çeşit, her birisinin yaklaşımı, her birisinin bakış açısı farklı farklı. Subhanallah, bu fırkalardan gülüv sahibi olan bazı kimseler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gayba dair verdiği haberlerin tümünde yalanlıyorlar. Eğer onlar bazı hadisi şerifleri reddetseler, yalanlasalar o zaman onları bidatçı sayardık. Fakat onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin geçmişe, geleceğe, kıyamete dair verdiği haberlerin tümünü birden yalanlıyorlar. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamete, ahirete dair haber verme konumunda görmüyorlar. İşte bu küfürdür kardeşler. Bu küfürdür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi bu konumda görmediği zaman kişi Allah'ın kitabını inkar etmiş ve reddetmiş olur. Ve bu küfürdür. Verdiği haberlerde Allah'ın Resulünü tasdik etmeyen Muhammedur Resulullah şehadetini gerçekleştirmiş olamaz. Bu bir. Kaç maddeydi? Dört. Bir, verdiği haberlerde onu tasdik etmek. İki, emrettiği hususlarda itaat etmek. Bunu her Müslümanın bu dört maddeyi, yani Muhammedun Resulullah diyorsun sen, söyle bakalım ne demiş oldun? Her Müslümanın bu dört maddeyi iyice bilmesi lazım. Buna bazı kimseler beşinci bir madde ekliyorlar. Diyorlar ki onun Risaletini, nubuvvetini tasdik etmek, bu verdiği haberlerde onu tasdik etmek kısmına girdiği için e, zayid bir husus. Yani onun risaletini ve nübüvvetini tasdik etmek de neye giriyor? Verdiği haberlerde onu tasdik etmeye giriyor. Onun için biz ne dedik? Onu ilk tasdik edeceğimiz haber ben Allah'ın Resulüyüm sözüdür. Ha, bir, verdiği haberlerde onu tasdik etmek. İki, emrettiği hususlarda itaat etmek. Bunu da açıkladık. Üç, yasakladığı hususlardan kaçınıp uzak durmak. Bunu da ikinci maddeye dahil edebiliriz. Çünkü itaat emirleri yerine getirmek ve yasaklardan kaçınmakla olur. Ama müellifimiz rahmetullahi aleyh ayrıca zikretti. Yasakladığı hususlardan uzak durmak. Eğer sen Muhammedur Resulullah diyor, sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu yasağın bağlayıcı olduğunu reddediyorsan, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna dair şehadetinde yalancısın demektir. Bu şehadet geçersizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu yasağın bağlayıcılığını inkar eden Muhammed'in Resulullah şehadetine yalancı olur, kafir olur ve geçersiz olur. Şehadet etse bile bu geçersizdir. Ama koyduğu yasaklara uymaz ise Yasakların bağlayıcılığını inkar etmeksizin koyduğu yasaklara uymaz ise ne olur? Günahkar olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün yasakları aynı bağlayıcılık seviyesinde değildir. Bazıları vücubiyet anlamı ifade eder. Bazıları tahrim anlamı, emirlerin bazıları vücubiyet ifade eder. Bazıları istihbab ifade eder, müstehaplık yasakların da bazıları tahrim ifade eder, haramlık bazıları kerahat ifade eder ama her hususta emrettiği ve nehyettiği her hususta biz ne yaparız ona itaati öngörürüz, ona itaati benimseriz, emirlerinde ona itaati benimser kabulleniriz yasakladığı hususlardan da uzak durmayı benimser ve kabulleniriz onu bu konumda görürüz yüce Allah azze ve celle'yi Yüce Allah Azze ve Celle'nin onu bu hususta yetkilendirdiğine inanırız emretme ve yasaklama emirleri ve yasakları da Allah'ın emirleri ve yasaklarıdır yasakladığı hususlarda ona itaat etmeyi onun yasakladığı hususlara uymayı gerekli görmeyen kişi Muhammedur Resulullah'a şehadet etmiş değildir şehadet etmiş ise bu şehadetinde yalancıdır ve bu şehadet geçersizdir. Ey Müslüman, o halde bileceksin, senin itaat merciğin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yasak koyma merciğin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O sana bir kitap ile ve bir de sünnet ile gelmiştir. Emirler getirmiş, ve yasaklar koymuştur. Bu emirler ve yasaklar uyulması içindir. Bu emirleri ve yasakları tasdik etmez, kabullenmez, onu itaat merci olarak benimsemez isen Muhammedur Resulullah demen boştur, geçersizdir. O 1400 sene önce çölün ortasında gönderilmiş, doğru sözlü merhamet sahibi Sevgi peygamberi olmaktan ibaret bir Resul değil. O sevgi peygamberi, o merhamet peygamberidir. Fakat emirlerine itaat edilecek, yasaklarından kaçılacak, kendisine ittiba edilecek peygamberdir o peygamber. O peygamber itaat edilsin, yolundan gidilsin, izi izlensin diye gönderilmiştir. O halde senin önderin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Örneğin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Rehberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Muhammedun Resulullah diyerek benim önderim, benim rehberim, benim itaat merciyim benim örneğim Muhammed'dir demiş oluyorsun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bütün bu manalarda kabul, ikrar ve tasdik etmiş oluyorsun. Bunu yapmadığın takdirde Muhammedur Resulullah demenin bir anlamı yoktur. Muhammedur Resulullah diyecek, başkalarını rehber edineceksin öyle mi? Muhammedur Resulullah diyecek, başkalarının izinden gideceksin öyle mi? Hem de ona muhalif olanların, onun düşmanlarına ittiba edeceksin. Onun düşmanlarının yolundan gideceksin öyle mi? Muhammedur Resulullah diyecek, onun itaat merci olarak görmeyeceksin öyle mi? Muhammedur Resulullah diyecek. Onun yatsakladığı hususlarda herhangi bir bağlayıcılık görmeyeceksin. Öyle mi? Vallahi sen Muhammedur Resulullah sözünde yalancısın. Böyle bir iman geçersizdir. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna sen iman etmemişsin. Muhammedur Resulullah kutlu doğum haftası kutlamak değildir. Muhammedur Resulullah gül dağıtmak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına şiirler yazıp, şiirler dökmek ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti, iddiasıyla yalan yere ağlamak değildir. Muhammedur Resulullah ona ittiba etmek, ona itaat etmek, yasakladığı hususlarda uzak durmaktır. Subhanallah! Subhanallah! İnsanlar bugün kendilerini İslam dahilinde sayıyorlar. İslam dininin dahilinde sayıyorlar. Yani kendilerini Müslüman sayıyorlar ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi izinden gidilecek birisi olarak kabul etmiyorlar. Uyulacak, ittiba edilecek, itaat edilecek birisi olarak kabul etmiyorlar. Onun yasakladığı hususların bağlayıcılığını kabul etmiyorlar. Kendilerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey aktarılınca, bence öyle değil diyebiliyorlar. Müslümanların cehaleti işte bu noktalara ulaştı. Kendilerini imanın dışına çıkartacak, kafir yapacak sözler söyleyebiliyorlar. Bir kimsenin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmemesi, itaat etmemesi bir sorundur, bir problemdir. Ama onu ebedi ateşe sokacak bir sorun değil. İtaatsizliği oranında günahkardır. Ama bir kişinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bu konumda bilmemesi, itikad etmemesi onu ebedi ateşe sokar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konumunu Kabul etmemesi onu ebedi ateşe sokar. Çünkü o kişi Muhammedur Resulullah'a şehadet etmemiştir. Peki Muhammedur Resulullah'a şahadet etmeyen cennete girebilir mi? Hayır. Hayır. Sen nasıl Muhammedur Resulullah'a şehadet ettin? Hem de peygamber sevgisinden dem vuruyorsun. Ona itaat etmezken, ona ittiba etmezken hatta onun düşmanlarına itaat edip ittiba ederken nasıl Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine şehadet ettiğini savunuyorsun? Nasıl? Subhanallah. Nerede kaldı Muhammedun Resulullah şehadeti? Nerede kaldı? Yani mesele Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek, etmemek meselesi değil. İtaat etmemekle, onun verdiği emirleri yerine getirmemekle kişi günahkar konuma düşer. İmana eksilir. Yasakladığı hususlara dalmakla imanı eksilir. Günahkar konuma düşer. Fakat onun itaat, ve ittiba merci olduğunu inkar ederek, reddederek, kabullenmeyerek ya da onu itaat ve ittiba merci olarak benimsemeyerek İslam'ın haricine gire. İslam'ın haricine çıkar. Allah korusun. Onun için kardeşlerim, la ilahe illallah şehadeti hakkında nasıl şiddetli bir cehalet var insanların arasında. Muhammedun Resulullah şehadeti hakkında da çok şiddetli bir cehalet var. İnsanlar bunları bilmiyorlar. Bunların, bunlar hakkında uyarılarda bulunması bilen her kişi üzerine vaciptir. Ve insanlara bunu öğretmek, ailemize, çoluk çocuğumuza etrafımızdaki insanlara bunu öğrenmek, öğretmek ve bu hususlara onları davet etmek bizim üzerimize bu vücub, bu vacibi yerine getirecek başka insanlar olmadığı için vaciptir. Camiye gelen Müslümanlardan başlayarak onlara Muhammedur Resulullah diyerek ne demek istediklerini öğretin. Muhammedur Resulullah'ın ne demek olduğunu öğretin. Verdiği haberlerde tasdik etmek. Emrettiği hususlarda itaat etmek. Yasakladığı hususlardan uzak durmak. Dördüncüsü Allah'a Allah'a ancak O'nun getirdikleri O'nun belirledikleriyle ibadet etmek. Bu da Muhammedur Resulullah şehadetinin gereğidir. Ne anlama geliyor bu? Yüce Allah'a azze ve celle'ye taabbud ve tekarrup yani Allah'a ibadet ve Allah'a yaklaşmak ancak ve ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdikleriyle mümkündür diye itikad etmektir. Allah azze ve celle'ye ibadet kişinin kendi hevasına, bidatine, isteğine göre değildir. Şimdi biliyorsunuz meşhur yalan, iftira bir kıssa var. Hazreti Musa gelmiş bir adamı görmüş Adam Allah'a ibadet ediyormuş Takla atarak dönerek vesaire böyle uyduruk bir ibadetle ibadet ediyormuş O demiş böyle olmaz Allah'a ibadet şöyledir böyledir demiş ona namazı öğretmiş Sonra Musa aleyhisselam dönmüş gitmiş Suyun üstünde yürüyor tabii. Arkasından o adam koşa koşa gelmiş. Ya Musa, Musa ben unuttum nasıl yapacaktım diye seslenmiş. Musa dönmüş bakmış ki kendisinin ayakları suyun içinde onun ayakları suya bile basmıyor. Git demiş nasıl ibadet edersen et. Böyle anlatılır hep. Git Allah'ı Allah'ı razı et de nasıl yaparsan yap. Subhanallah. Bir Müslümanın buna itikad etmesi caiz değildir.